Kardeşlerim, muazzez müminler. İslam müminlerin nazarında okyanus gibidir. Yorulduklarında, daraldıklarında deniz kenarına giderler, okyanusa bakarlar. Baktıkça rahatlarlar, içine girince rahatlarlar. Fakat kafirler için, münafıklar için Kur'an-ı Hakim, İslam bodrum gibidir, dehliz gibidir. İçine girdikçe daralırlar. Müslümanlar açılırlar, rahatlarlar. Onlar da Allah Teala'nın ayetlerini duyunca sanki dehrize giriyorlar, sanki bodruma giriyorlar gibi daralırlar. İnne mel mu'minoon elledin ıza zükr <gülüyor> Allahu ujilat kulubhum, ve ıza tuliyet aleyhim ayatuhu zaddetum imana. Allah Teala'nın ayetleri okununca Müminler, Müslümanlar, onların yürekleri kıpırdar. Yüreklerinle bir canlanma vardır, yüreklerinle bir ürperti, bir korku var. Allah Teala'nın ayetleri okulunca onların imanı artar. Peki neden? Onların yüreklerinde bir kıpırdama hali, niçin yüreklerinde bir ürperti var? Eğer önceden yaptığı günahlar varsa, masiyet varsa, yalan var, tuğyan varsa, bir kadın sonradan Allah yoluna döndüyse önceki hayatları aklına gelir. Ayetler okununca Rabbine o ana kadar neden isyan ettiğine dair ağlar, ayetler okundukça gözyaşı döker. Fakat bir kafirin, zalimin yanında Allah'ın ayetleri okununca فَمَا لَهُمْ tezkireti التَّذْكِرَةِ kanno humurun mustanfiro farrat min kasvara. sanki aslandan kaçan yaban eşekleri gibi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onlar o zikirden yüz çevirirler uzaklaşırlar daralırlar Allah'ın ayetlerinin okunduğu tefsir edildiği meclislerde durmak istemezler kardeşlerim Kur'an-ı Kerim farklı ufuklardan farklı zaviyelerden bize Müslümanı tanıtır, mümini anlatır, kafiri gösterir, münafığı gösterir. Yani ölmeden önce bunları tanıyın. Allah Teala'nın huzuruna hangi kimlikle geleceksiniz? Mümin olarak, münafık olarak, kafir olarak nasıl geleceksiniz? اَوْ كَسَيِّبِمْ مِنَ fihi ف۪يهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ Allah Teala İslam'ı yağmura benzetir. Yağmur toprağa düşünce, yağmur toprağa hayat verir. Ağaçlar, çiçekler yağmurla ne nema bulur, yağmurla büyürler, yağmurla dev çınarlar olur. Allah'ın ayetleri de yağmur gibidir. Müslüman yüreğini açarsa, Müslümanın yüreğine Allah'ın ayetleri düşer. Orada bir inkişaf, orada bir diriliş olur. اَوْ كَسَيِّبٍ مِنَ Semai Ya da semadan gelen yağmur gibi. Ya da o yağmur sahipleri gibi yağmur sahipleri yağmura bakarlar müminler bakar onlar yağmurda hayat görürler ama kafirler ama zalimler onlar yağmura bakarlar fihi zulumatun ve ra'du ve yağmurun içinde karanlıklar görürler iki grup insan düşünün yağmur yağıyor köylüler var seviniyorlar Gök gürültüsü var, şimşekler çakıyor ama onlar seviniyorlar. Yağmur gelecek, ekinler büyüyecek, ekinler boy verecek, sana hamdolsun ya Rabbi derler. Ama, ama diğerleri vardır, onlar da yağmurdaki karanlığı görürler, bulutlar, güneşi görmelerine engel olur. Ortalık simsiyah olmuştur. Karanlık her tarafı ufukta kuşatmıştır. Fihi <gülüyor> zulumatun onlar karanlıklar görürler. Varadu ve bark gök gürültüsü, şimşekler. Onlardan korkarlar. Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Allah'ın ayetleri okununca Müslüman yağmur geldiğinde köydeki biri nasıl seviniyorsa mümin öyle sevinir. Ama Allah'ın ayetlerinden okunduğu zaman sıkılırlar, daralır onlar, uzaklaşmak isterler. Fihi zulümatun, <gülüyor> İslam deyince onlar karanlık görürler. Alpaslan'ın Allahu Ekber sesleriyle, Allahu Ekber uğruna, İlaahi Kelimetullah uğruna fethedi ümmete, insanlığa hediyeti Anadolu'da Allahu Ekber'i karanlık görür onlar. Allahu Ekber deyince daralır onlar. Eğlence merkezlerinde sabaha kadar zevkü sefaları var ama onlar İstanbul'da surların dibinde, belki orada, belki civarında Oralarda bir yerde yaşarlar. Ulubatla Hasan bir elinde kalkan, bir elinde silahı, diğer elinde İslam sancağı olduğu halde yukarıdan Doğu Roman askerleri, kaynamış yağları onun üzerine döküyorlar. Ama onun bir idali var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın övdüğü asker olabilmek için yukarıdan aşağıya oklar yağıyor. Kalkanıyla Kendini koruyor, o halde surlara çıkıyor, İslam sancağını dikiyor, şehit oluyor, fihi zulumatu waradu wa Fakat kafirler, zalimler, onlar Allahu Ekber'den rahatsız olurlar. Müslüman yağmur gibi görür, sevinir. Onlarsa bulutlar, o bulutlardan birileri nasıl daralıyorsa, onlar da İslam'dan Allahu Ekber'den öyle daralırlar. Kardeşlerim, İslam'da emirler var, yasaklar var, Allah Teala'nın talimatları var. Mü'min bir adam evine sahip çıkacak. Müslüman bir kadın Allah Teala'nın emirlerine, talimatlarına ittiba edecek. Fakat kafirler, münafıklar bütün bu emirleri gök gürültüsü gibi görürler. Şimşek zannederler. fihi zulümâtun. <gülüyor> Ondaki o yağmurdaki karanlığa bakarlar. Dar alır onlar. Kul lü Müminine min Söyle Müslüman erkeklere, derikanlılara üniversitede, sokakta, yürürken gözlerine sahip olsunlar. Bu ayet okunduğu zaman dar alırlar. İslam'da hep onlar nimet ararlar, ganimet derler. Ama mücadele, mücahade deyince onlar geri dururlar. Yani nisa en nabiyle sunne kahedim minen nisa. Ey Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları Peygamber aleyhisselamın hanımlarının öğrencileri, kıyamete kadar gelecek kadınlar, konuşmalarınıza, ifadenize dikkat edin. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتُ الْعُلَى Cahiliye kadınları gibi sokakta kendilerinizi arz etmeyin. Bu ayetler okunduğu zaman nasıl birileri gök gürültüsü olunca, şimşek çakınca, karanlık olunca daralırlar, onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman işte öyle daralırlar. Yec'aluna asabi'ahum fi izanihim. Onlar parmaklarını kulaklarına koyarlar parmaklarını koyarlar. Esasında burada mecazı mürsel var. Onlar kulaklarına parmaklarının ucunu koyuyorlar. Ama Allah'ın ayetlerinden onlar o kadar nefret ederler ki o heyecanla parmaklarının ucunu değil de sanki parmaklarını kulaklarına koyuyorlar. İslam'dan, imandan öyle nefret ederler. Eğer Müslümanlar arasında yaşamak zorunda kaldılarsa Medine'de Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh, ashab-ı kiram efendilerimizle yaşamak zorunda kaldıysa onlar, İslam'ı değiştirmek isterler, başörtüsü yok derler, ya da tesettür bu asırda bu zamanda olmaz, kaldırın derler, ya da birilerini ekranlara çıkarırlar, onlar vasıtasıyla Allah'ın ayetleri tarihsel, onlar 7. asırda yaşanırdı. Bu asırda, bu zamanda bu ayetler yaşanmaz derler. Namaz deyince, zekat deyince, sadaka deyince, ümmetin hakkı hukuku deyince daralır onlar. Aw kasayib minas sema'i fihi zulumatun ve ra'du ve bark. Yec'aluna sabi'ahum fi izanihim minas sava'ik hadral meut. Vallahu muhitun bil kafirin. Fakat Allah azze ve celle kafirleri çevre kuşatmıştır. Onlar Allah'ın Kur'an-ı Hakim'deki ayetlerinden, talimatlarından belki uzaklaşıyorlar. Belki onları hayatlarına, evlerine sokmuyorlar. Ama onlar unutmasınlar. Allah Azze ve Celle çepeçevre onları kuşatacak. Denizin dibine biri girerse orada boğulur. Okyanusa atlarsa oradan sahile çıkamaz. Su onu boğar oraya gark olur. Allah'ın orada bir kanunu var. Ben bu kanunu tanımıyorum diyemez. Adam günlerce su içmiyor. Ben su içmeden hayatta kalırım diyemez. Allah'ın kanunu var. Su içmeden ölür. O halde Allah'ın kanunu var. Vallahu bil kafirin. Allah azze ve celle Amerika'yı çepeçevre kuşatacak. Allah Rusya'yı kuşatacak, Allah zalimleri kuşatacak, alemi İslam'a ölüm yağdıran, Şam'ı, Bağdat'ı kuşatan, müminleri zindana Mısır'da koyanları, Allah Azze ve Celle kafirleri, zalimleri ölüm meleğiyle kuşatacak. ''Vallahu muhitum bil kafirin'' Onlar belki şimdi Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinden, talimatlarından uzaklaşıyorlar, gidiyorlar ama Kur'an'ın buyrukları gelecek, ondan uzaklaşamayacaklar. Ölüm gelecek ölüm, Allah'ın değişmez kanunu gelecek. Onlar parmaklarını kulaklarına koyuyorlar. Ye jaluna asabi ahum fi adanihim min aswahik al ölüm korkusu. Yıldırımlar geliyor semadan ölüm korkusuyla. Onlar parmaklarını kulaklarına koyuyorlar. Adamlar düşünün. Kullu nefsinizi da ikatul mezarlık kapısı şehrin ortasındaysa. ''Eğer kapının üzerine Osmanlı, küllü nefsini zâikatul mavut, her canlı ölümü tadacak'' ayetini yazdı diye, ondan rahatsız oluyorlar. Neden diyorlar, hayat var, keyif var, eğlence var, dünyada daha kalma, daha uzun zaman kalmak varken, neden şehirde, mezarlıkta, o kapının üzerine her nefis ölümü tadacak yazdınız?'' Neden keyfimizi kaçırıyorsun? Adamlar görürsünüz. Belki milyarlara hükmediyorlar. Babaları vefat ettiği zaman ambulansla hastaneden alırlar, camiye getirirler, oradan musalladan mezarlığa götürürler. Neden? Ölümden korkuyorlar. Onların tatil programı var, eğlence programları var. Zevk alacaklar dünyadan. Ölüm keyiflerini kaçırıyor. Babaları, çocukları, eşleri, en yakınları vefat edince ölümle yüzleşmek istemez onlar. Nasıl? Yıldırım korkusuyla, şimşeğin korkusuyla, onlar parmaklarını kulaklarına koyuyorlarsa bunlar da Allah'ın ayetlerinden kanunlarından öyle uzaklaşırlar. Ölümden kaçarlar ama vallahu muhitun bil kafirin. Eğlencenin merkezinde zirveye ulaştıkları anda Allah azze ve celle ölüm meleğini gönderecek. Onları saraylarında Allah kuşatacaktır. Vallahu muhitun bil kafirin. Nerede Roma? Nerede Bizans? Nerede Kisra? Nerede Firavunlar, Nemrutlar? Yekadul Berku, yahtafu absarhum. Kullama adaa lehum mashaw ve izaa azlama aleihim qamu. Munafiklar, onlar nimet varsa İslam'ın içindeler. Orada dururlar. Ama nimet yoksa uzaklaşırlar. Zor zamanlarda ''Onlar İslami müesseseler yıkılırken başlarını çevirip onlara bakmazlar. Çünkü o gün Müslüman olmak bedel ödemeyi gerektiriyordur.'' Onlar uzaklaşırlar, çocuklarını oralara göndermezler. Çünkü oralarda dünyalıklar yok, münafıkların, kafirlerin hayatı değişkendir. Ama müminler her zaman da Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın yolunda yürürler. Onlar Uhuda giderler, Bedire giderler, Fete giderler. Her zaman Peygamber aleyhisselam'ın yanındadırlar. ولَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْحَزَبَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَا اللَّهُ ve, Resulü, ve sadakallahu ve rasuluhu Uhud'da, Hendek'te onları kuşattılar, ölüm yağıyor. Onlar diyorlar ki kuşatıldıkları anda Uhud'da ölümle burun buruna, ölümle yüz yüzeler. Peygamber aleyhisselam bize anlatmıştı. Allah Teala'nın ayetleri vardı, Allah doğru söyledi, peygamber doğru söyledi derler, orada cennetin kokusunu alırlar, Ya Rabbi geliyoruz derler, Enes bin Nadır olurlar, Mus'ab bin Umeyr olurlar, bütün zamanlarda, bütün mevsimlerde Allah'ın ayetlerini yaşar müminler. Ama zalimler, münafıklar, kafirler... Kullama adaelahum meshaw fihi şimşek çakar yolları aydınlanınca yürürler yani İslam'da nimet bulunca oraya gelirler fakat zorluk başlayınca kullama adaelahum meshaw fihi ve izâ azlem aleyhim kamu. ortalık Kararınca, şimşek durunca, o zaman olduğu yerde kalırlar. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, münafıklar, kafirler, diliyle Müslüman, kalbiyle kafir olanlar, nimet varsa onlar gelirler, o zaman görürsünüz, ama meşakkat varsa, Allah'ın emirleri uygulanacak. Camiler saflar doldurulacak. Müminler imkanı olanlar zekat verecek. Sadaka verecek. Emirler okunduğu zaman, onlar kenara çekilirler. Onlar adım atmazlar. Kardeşlerim, çarşamba günü, Orta Afrika'da 168 Müslümanı, camide Fransa'nın tahrik etmiş olduğu Hristiyanlar, camiye girdiler. Ellerini ayaklarını bağladılar. Boğazlarını kestiler. O halde camide onları yaktılar. Sonra oradaki Müslümanlar azınlıklar. Fakat teslim olmadılar. Hasbunallahu ve nimel vekil dediler. Ya Rabbi bunlar üzerimize gelseler. Camide ellerimizi, ayaklarımızı bağlasalar. Boğazlarımızı kesseler. Sen bize yetersin Allah'ım dediler. Onların namazlarını kılarken Allahu Ekber de. Ediler. Müminler, Müslümanlar, onların başına belalar yağınca ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' ''Senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi'' derler. Myanmar'da Arakan'da onların üzerine ölüm yağdırırlar. Hala ölüm devam ediyor. Nehirden bir baba, omuzlarına kayık bulamayan... Bir baba omuzlarına yavrularını alır O halde geçerken Orada bir çukur yer var Nehirde oraya düşer Baba çocuklarıyla beraber orada boğulur Ama geride kalan çocuklar Kadınlar Tağutların putların önünde eğilmeyeceğiz Hasbunallahu ve nimel der onlar Müslüman budur Bütün mevsimlerde Hazreti Muhammed'in yolunda yürür ''O yolu bırakmaz, o yolu terk etmez ama münafıklar, zalimler, ışık olunca gelirler, zorluk varsa onları göremezsiniz.'' Kardeşlerim, ''Summun bukmun umyun fahum la Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ''Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördür onlar.'' Hakikati kulakları duymuyor duymak istemiyorlar Allah'ın ayetlerini görmek istemiyorlar kainata bakıp Allah'ın kuvvet ve kudretin azametini görmek istemiyorlar hakikati dilleriyle haykırmak ilan etmek istemiyorlar belki bedeli var belki nefret ediyorlar onun için susuyorlar kardeşlerim summun bukmun umyun la yercaun onlar Hz. Muhammed'e dönemezler diliyle Uğrunda bedel ödemek varsa da Hakkı söylemeyenler, hakkı görmeyenler Hakkın meclisinde olmayanlar Muhammed'e dönemezler Fahum la yericiun Sallallahu aleyhi ve sellemle dünyada yürüme şerefine onlar Nail olamazlar Arabanızla uzak diyarlara gittiniz Eğer orada arabanızı bozduysanız ''Arabanızın tekerlerini orada patlattıysanız, motoru bozulduysa, motoru yandıysa'' ''Fehum la yerci'ûn'' ''O arabayla geri dönemezsiniz'' Gözlerimiz, kulaklarımız, onlar bizim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlama cihazlarımız. Allah Azze ve Celle'nin kudretini kainatta temaşa etme cihazımız. Eğer gözümüz, eğer kulağımız, eğer lisanımız iptal olduysa o zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a dönemeyiz. Kardeşlerim, dünyada münafıkların, kafirlerin koalisyonu var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine, onun yoluna, onun dinine saldırıyorlar. İslam'ı gericilik olarak görüyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hasabı, onlar Medine'den, Mekke'den çıktılar. Mağrib'den Pakistan'a kadar, Hindistan'a kadar İslam'ı götürdüler. Dünyaya yeni bir medeniyet, yeni bir soluk getirdiler. Onlara kim gerici diyebilir? Fatihe, Yavuz'a, onların kurmuş olduğu devlete kimler gerici diyebilir? İslam'ı yaşayan ev, İslam'ı yaşamayan hangi evden huzursuz olur? İslam'ın olmadığı evlerde acılar var. İslam'ın olmadığı yüreklerde ızdıraplar var. O halde kardeşlerim, evimizde raflara koymuş olduğumuz o Kur'an'ı evimize hakim kılma zamanıdır. Evlerimizdeki acıları, evlerimizdeki problemleri, ekranlardaki diziler değil, evde rafa koyduğumuz Hz. Kur'an çözecek. O halde babalar akşam evlerine gittiği zaman o ev ona Allah Teala'nın emaneti bir akşam 5 dakika Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın siyerini anlatacak ertesi akşam Kur'an'a hakimden tefsirden 5 dakika konuşacak sonraki akşam ashab-ı kiramı anlatacak sonraki akşam Yavuz'dan, Fatih'ten bahsedecek eğer evlerimizi kazanırsak eğer evlerimiz İslam'a yurt olursa o evlerde Fatihler, Yavuzlar, Abdülhamit Han Hazretleri yetişecek. Eğer evlerimizi kurtaramadıysak dünyayı kurtarmak bize hayaldir kardeşlerim. Çünkü dünyayı kurtaracak Fatihler Hazreti Kur'an'ın okunduğu evlerde yetişir.